...Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... ...Geniş Zaman. Geniş Zaman... Eylemin başlayıp devam ettiğini ve edeceğini gösterir. Geniş zamanda hiçbir sınırlama ve kesinlik yoktur. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanları içine alan bir zamandır. Daha çok gelecek ve şimdiki zamanların yerine kullanılır. Ünlüyle biten fiil kök ya da gövdelerine re sesi ulanarak yapılır. Ağlar Dinler Söyler örneklerinde olduğu gibi. Ünsüzle biten iki ve 2'den çok heceli fiil kök ya da gövdelerine ünlü uyumuna göre ı veya i sesi ilave edilir. Örneğin, bırakır, ağlatır, gönderir fiillerindeki ekler gibi. Ünsüzle biten tek heceli fiil köklerinin birçoğuna Ünlü uyumuna göre er, ar ilave edilir. Koşar, biçer, korkar, ölçer. Geniş zamanın çekimi ise şu şekildedir. Olumlu biçimi. Gelirim, gelirsin, gelir, geliriz, gelirsiniz, gelirler. Olumsuz biçimi. Gelmem, gelmezsin, gelmez, gelmeyiz, gelmezsiniz, gelmezler. Olumlu soru biçimi. Gelir miyim, gelir misin, gelir mi? Gelir miyiz, gelir misiniz, gelirler mi? Olumsuz soru biçimi Gelmez miyim? Gelmez misin? Gelmez mi? Gelmez miyiz? Gelmez misiniz? Gelmezler mi? Geniş zamanın olumsuzu, diğer zaman kiplerinin olumsuzuna göre çok farklıdır. Birinci tekil ve çoğul kişilerde olumsuzluk eki M biçiminde, diğer kişilerde ise Mez biçimindedir. Lütfen, şimdi okuyacağımız cümlelerdeki geniş zaman eklerinin kullanımına dikkat ediniz. Her gece yatmadan önce kitap okurum. Bu makineyi kim tamir edebilir? Her sabah saat altıda kalkarım. İlhan çok güzel bağlama çalar. Romantik şiirler hoşuma gider. Amcam çiftçilikle uğraşır. At ölür meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Bugün çok işim var ama akşam toplantıya gelirim. Şu karşımızda oturan yeşil gömlekli adam çok güzel resimler yapar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz. Bu robot çok akıllı. Yemek pişirir, ütü yapar, dikiş diker, hatta futbol oynar. Çok sıkıcı bir insandır. Hiçbir şeyden hoşlanmaz. Faruk'un sözlerine güvenirim. Asla yalan söylemez. Kardeşim hiç patlıcan yemeği yemez. Buradan otobüs geçer mi? Şimdi de okuyacağımız konuşma metnindeki geniş zaman eklerine dikkat ediniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk anne. Babam daha gelmedi mi? İşten henüz çıkmıştır. Birazdan gelir. Salona geçin. Ben hemen geliyorum. Mutfakta biraz işim var. Bitirip gelirim. Anne sana yardım edeyim. Yemek pişiriyorsundur. Yemeğe kalırsınız değil mi? Ona göre bir şeyler ilave edeyim. Hayır anne. Biz sinemaya gidiyoruz. Bir saat vaktimiz var. Size uğramak istedik. İyi yapmışsınız. Ne içersiniz? Çay mı yapayım kahve mi? Anneciğim ben ne çay içerim ne de kahve. Midem pek iyi değil. Midemde biraz yanma da. O zaman size soğuk bir ayran yapayım. İyi olur anne. Ben ayranı severim. Anne babam bugün gecikecek mi? Bilmiyorum kızım. Belki arkadaşlarına uğrar. Belki de markete. Hiç belli olmaz. Niye sordun? Biraz borç para isteyeceğim. Durumu nasıl? Verir mi anne? Ne kadar istiyorsun? Çok değilse verir. Bugünlerde onun da eli sıkışık. E çok değil anne. Neyse gelsin konuşuruz. Hayırlı akşamlar hanım. Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? Hoş bulduk baba. İyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim kızım. Hoş bulduk baba. Maşallah iyi görünüyorsun. İyiyim oğlum iyiyim. Bugün annenize bir sürpriz yaptım. Ona haber vermeden bulaşık makinesi aldım. Bütün paramı verdim. Niçin bana daha önce söylemedin? Sürpriz olsun diye düşündüm de onun için söylemedim. Sürprizimden hoşlanmadın mı yoksa? Hoşlandım ama... Anne biz gidiyoruz. Yoksa sinemaya geç kalacağız. Kızım ayranınız için de öyle gidin. Sağ ol anneciğim sağ ol ben içtim. Eline sağlık. Hadi iyi akşamlar ee, Belki dönüşte uğrarız ben de o zaman içerim Sevgili dinleyenlerimiz bugünkü konumuz geniş zamandı Programın başında da belirttiğimiz gibi Türkçe'de geniş zaman Eylemin başlayıp devam ettiğini ve edeceğini gösterir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 Yeni bir programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Türkçe öğreniyorum.